Endonezya'da aktif bir terör ağı olduğu uyarılarının yetkililer tarafından dikkate alınmadığını söyleyen ve Güneydoğu Asya'yı yakından tanıyan bazı güvenlik uzmanlarının deyişiyle Bali'de 2002 yılındaki saldırıdan sonra bölge hükümetleri uyandı. O güne kadar cemaati İslami grubunu hedef alacak anlayışa ve iradeye sahip olmayan hükümetler eş güdümlü hareket etmeye başladı. Ne var ki Endonezya başta olmak üzere bölgedeki diğer ülkelerde yumuşak bir tutum benimsemeye devam ediyor. Bölgedeki hükümetlerin çoğu Washington’un müttefikleri. Onun içinde Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde teröre karşı sürdürülen savaşta kendi paylarına düşeni yaptıklarını göstermek istiyorlar. Ama aynı zamanda kendi bölgelerini dışarıdan konuşanlardan daha iyi tanıdıklarına da inanıyorlar. Bu güneydeki Mindanao adasında, Huzursuz bir Müslüman azınlığa sahip olan ve nüfusunun çoğu Katolik olan Filipinler için de geçerli. Filipinlerin eski ulusal güvenlik danışmanı General Jose Almonte radikal İslam'a karşı kaba dayıcı davranmak değil, ustaca hazırlanmış ince planlarla hareket etmek gerektiğini söylüyor. He very serious because if you consider the fact that is that is Asia, I think we have the largest Muslim uh, Orta Doğu dışında en büyük Müslüman nüfusun Güneydoğu Asya'da yaşadığını dikkate alırsanız ve bölgedeki laik hükümetlerin pek güçlü olmadıklarını da akılda tutarsanız bu tür grupların faaliyetlerine karşı savunmasız olduklarını anlayabilirsiniz. Siyasi gerçeklerin ışığında düşünecek olursak, laik hükümetlerin bu durumda Ilımlı Müslümanlar aracılığıyla hareket etmeleri gerekebilir. Tabii ılımlı Müslüman diye bir kavramdan söz edebilirsek. Ancak onların aracılığıyla aşırı görüşlüler bir yana itilebilir. Ama bu hükümetlerin çok dikkatli hareket etmeleri gerekiyor. Çünkü uyguladıkları politikaların yanlış anlaşılması aşırı İslamcılara yeni kazanımlar getirebilir. ılımlıların dışlanmasına yol açabilir. Bir başka de işte bölgedeki halkın kalbini kazanıp ruhuna hitap edebilme savaşı veriliyor burada diyor José Almonte. Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Stupid. Stupid. Testament Testament. Peki savaşı kim kazanıyor acaba? Ilımlıların gücü atılıyor ve radikallerinki güçleniyor. Buna neden olan da Güneydoğu Asya'yı kasıp kavuran Amerikan alektarı rüzgarlar. İşte bölgenin karşı karşıya olduğu ikinci büyük sorun. İsrail'in işgaline karşı Filistin halkının özgürlüğü için buraya geldim diyen öğrenciye sordum. Peki neden Filistinlileri bu kadar savunma ihtiyacı hissediyorsun? Çünkü onlar bizim kardeşlerimiz, onlar da Müslüman. O yüzden İsrail'e karşı özgürlüklerini savunmaları için onların yanında savaşmamız lazım. Amerika iki tür destek yarattı. Biri tüm dünya insanlarını kapsıyor, diğeri de İsrail için özel olarak ayrılmış bir destek çifte standart uyguluyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasına Filistin'de Irak'ta genel olarak Müslüman dünyasında duyulan bu öfke Güneydoğu Asya'daki ılımları huzursuz ediyor. Endonezya'daki Müslüman politikacı Amin Reis halkın gönlünü kazanmak için sürdürülen savaşın kaybedildiği görüşünde. Instead of Müslüman halkın kalbini kazanmaya çalışmak yerine, Başkan Bush Müslümanları dışlamayı başardı. Bush, Irak kentlerini, köylerini bombalayarak ve Irak gibi çaresiz bir ülkeyi işgal ederek, sanıyorum çok büyük bir hata yaptı. Allah! Müslümanlar da like you you normal human beings respect sizin gibi benim gibi insanlar onlara normal insanlar gibi yaklaşırsınız Ademle Havva'nın çocukları olarak onlara saygı gösterirsiniz sanırım onlar da herkes gibi davranacaktır ama böyle tepeden bakarak hareket eden Washington, Dünyanın polisi gibi davranmaya, Irak'ta ve başka ülkelerde isteklerini zorla kabul ettirmeye çalışıyor. Bence buş bu yaptıklarının karşılığında antipati topluyor. Bu antipatinin kolay kolay ortadan kalkacağına kimse inanmıyor. Aralık ayında Endonezya'nın tsunamiden büyük hasar gören Aceh bölgesine yardıma koşanların başında buş yönetimi vardı. Buna rağmen verilen yardıma yanıta da yansıdı bu duygular. Batılılar verdikleri çok büyük mali yardımın bazı ülkelerin özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki olumsuz görüntüsünü otomatik olarak değiştireceğini sanıyor. Özellikle Endonezya'daki Müslüman toplum içinde Amerika'ya karşı olan olumsuz tutumun değişeceğini sanıyorlar. Ama işler bu kadar basit değil. Bunlar Uluslararası Kriz Grubu adlı düşünce kuruluşundan Sidney Johnson görüşleri. Amerika Birleşik Devletleri çok ihtiyaç duyulan hava yardımını en acil durumdayken ilettiği için, Avustralya Silahlı Kuvvetleri fevkalade hizmet verdiği için, Singapur'dan büyük yardım geldiği için falan bir gecede bütün olumsuz duygular silinip atılamaz. O güne kadar olumsuz bir görüntüye neden olan faktörler bir çırpıda değişemez. Bozulan ilişkileri onarmak pek kolay olmayacak anlaşılan. Amerikan Aletharlığının kökleri çok derinlere iniyor. Ama Güneydoğu Asya'daki bazı aydınlar Amerika Birleşik Devletleri karşıtlığı gibi bir saplantının bölgenin üstesinden gelmesi gereken başka noktaların görülmesini engelleyip engellemediğini sorgulamaya başladı. I see there is strong anger and resentment against the United States. Some Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı çok büyük bir öfke var. Halkın öfkesinin, gücenmesinin bazen meşhur nedenleri de var. Bazen de isterik denilebilecek boyutlarda tepki oluşuyor. İşte Doğu ile Batı arasındaki, İslam ile Batı dünyası arasındaki diyaloğu geliştirmeye yönelik bütün çabalar o yüzden daha karmaşık, daha büyük tehlikelerle dolu oluyor. Bu görüşleri dile getiren Enver İbrahim bir zamanlar Malezya'nın başbakan yardımcısıydı. Ama ülkenin eski lideri Başbakan Mahathir Muhammed ile arası açıldı. Yargılanması sonunda aldığı 6 yıl hapis cezasını daha yeni tamamladı ve özgürlüğüne kavuştu. Enver İbrahim, Güneydoğu Asya'daki tüm ülkelerde Müslümanların hep kabahati başkalarını atmak yerine kendi kendilerini eleştirmeye başlamaları çağrısında bulunuyor. Müslümanların çoğunun görüşünce bütün kötülükler Amerika Birleşik Devletleri'nin emperyalizmi ve baskısı yüzünden oluşan suçlardan kaynaklanıyor. Bunları kışkırtanın Washington olduğunu düşünüyorlar. Kendi bölgelerindeki diktatörlerin, Müslüman despotların otoriter yönetimlerini, baskıcı tutumlarını ve yolsuzluklarını görmezlikten geliyorlar. O nedenle Müslümanların bu sorunlarında üstesinden gelmeleri gerektiğini düşünüyorum. Aslında dünyanın bu bölgesinde yolsuzluğa karşı, insan hakları ihlallerine karşı ses yükseltmek pek alışılmış bir şey değil. Bunun için büyük cesaret lazım. Bence bu bölgenin karşı karşıya olduğu üçüncü büyük sorun işte yolsuzlukla insan hakları ihlalleriyle savaş. Yolsuzluk yapan bakanlar dünyanın dört bir yanında mizah konusudur aslında. Ama bu duyduğunuz Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki bir gösteriden alıntılar. Bize rüşvet aldığını itiraf mı ediyorsun diye soruyor aktör, Hayali Rekor Kırma Bakanlığı bakan yardımcısına. Bakan yardımcısı da ben rüşvet almam, sadece hediye alırım diye yanıt veriyor. Hazır kahve adlı bir tiyatro grubundaki aktörün bu sözleri dinleyenleri kahkahaya boyuyor. Aslında bu konu bölgedeki tüm seyircilere hitap edecek türden. Nereye gittiysem, herkes yolsuzluktan, akraba kayırmaktan, iltimas yapılmasından ve para politikasından şikayetçiydi. Rüşvet çok söz edilen şikayetlerden biriydi. <Gülüyor> Hadi canım, rüşvetin adı ne zaman hediye oldu diye soran aktöre, karşısındakinin verdiği yanıt ise şöyle. Ben hiçbir zaman rüşvet istemem, asla. Sadece ima ederim. Mizahın çok rahatlıkla uygulandığına kuşku yok. Ama bu duyduklarınız özel bir gösteriden alıntılar. Sadece kapalı kapılar ardında bazı özel kişilerin görmesi mümkün olan bir tiyatro oyunu bu dinledikleriniz. Herkesin kendini modern, ilerici diye tanımlamak istediği bir ülke olan Malezya'da bile, televizyonda veya radyoda azıcık olsun sesini çıkarıp eleştiri yöneltmek mümkün değil. O gece başkent Kuala Lumpur'daki özel gösteriyi izleyenler kentin liberal aydın grubuydu. Malezya Kini yani şimdiki Malezya adlı internet sitesinin siyasetçilere sert eleştiriler getiren sitesinin kuruluşunun 5. yıl dönümünü kutlamak için bir araya gelmişlerdi. Bu internet sitesinin kurucusu Steve G'yi dinliyoruz. But well, Malaysia Kini is Kini, Malaysia ilk ve tek censursing. bağımsız medya organı. Biz sadece you know, bir internet sitesiyiz aslında. İnternet sitesiyiz çünkü Malezya hükümeti to internete sansür getirmeyeceğini söz verdi. Ama alıştığımız diğer medya organları, radyo, televizyon ve gazeteler hükümet tarafından çok sıkı biçimde denetleniyor. Bir de ayrıca mülkiyet denetimi var. İktidardaki bazı siyasi partilerin sahibi oldukları televizyon istasyonları da var. Ayrıca radyo istasyonlarına ve gazetelere de sahipler. Sizin izleyicilerini İstenize kimler ziyaret ediyor? Kaç ziyaretçiniz var diye sorduğum zaman yanıtı şu oldu. Her gün 50 bin kişi ziyaret ediyor internet sistemimizi. Bu da bizi önde gelen gazetelerle okur sayısı açısından aynı düzeye taşıyor. Bazı büyük gazetelerin okur sayısı 100 bin ile 300 bin arasındadır. Sanıyorum yavaş yavaş onlara yaklaşıyoruz. Gittikçe bizi izleyenlerin sayısı artıyor. Hızlı internetin gelmesiyle internete girenlerin sayısı daha da arttıkça önümüzdeki yıllarda bizim internet sitemizi ziyaret edenlerin sayısının çok daha fazla yükseleceğine inanıyorum. Maleyja kini ve hazır kahve varlıklarını sürdürebilmek için epey uğraş vermiş. Bu tür grupların varlığı bile Güneydoğu Asya'da cesur sesler yükseldiğinin kanıtı. Zenginlerin ve güçlülerin hatalarını ortaya çıkaracak cesaretten söz ediyorum. Ama hayatta kalabilmek için verdikleri uğraş, bu özgürlüğün sınırlarının çok iyi çizilmiş olduğunu gösteriyor. Peki bu önemli bölge ne yönde ilerliyor? Modern Müslüman demokrasiler mi üretiyor? Bazı Müslümanlar belli ki Güneydoğu Asya'nın Müslüman dünyası için bir model oluşturacağı ümidinde. İslam'la modernin bir arada yaşayabileceğinin canlı kanıtı olacak diye düşünüyorlar. Endonezya'nın Savunma Bakanı Juwano Sudorsono bölgede bu olanakların bulunduğu inancında. Yeter ki İki uçtaki aşırı tutucuların çatışmasının üstesinden gelebilsin, diyor. Bunlardan biri piyasanın, küresel ekonominin, özellikle iş çevrelerinde Amerika'nın gücü. Diğer aşırı uç ise İslam'ın adalet mesajı. Piyasa köktenciliği diyebileceğimiz bu aşırı tutum çok büyük eşitsizlik yaratıyor. İnsanlar çok çabuk zengin oluyor ve aynı derecede çabuklukla da yoksullaşıyor. Aşırı görüşlü İslam da kurtuluş vaat ediyor. O nedenle bu ikisinin ortak bir noktada buluşması olanaksız. Güvenlik uzmanı Sidney Jones da bölgeyi uzun zamandır yakından tanıyan bir kişi olarak gelecekten ümitli görünüyor. I think what this region tells us is that there is nothing incompatible about Islam and democracy. Bence bu bölgeden öğrendiklerimize bakarsak İslam'la demokrasinin bir arada yaşamaması için hiçbir neden yok. Tanık olduğumuz bombalama eylemlerinin gerçekten üzüntü verici olan yanlarından biri ve azınlıkta olan radikal İslamcı eğilim bu bölgenin tümünün olumsuz bir tablo çizmesine neden oldu. Bu ise bölgenin gerçek başarılarının gözden kaçmasına yol açıyor. Burada başarılanların takdir edilmesini engelliyor. Oysa öylesine güzel şeyler başarıldı ki burada. İnsanı hayrete düşürecek boyutlarda başarılar bunlar. BBC dizisi için çıktığım gezinin sonunda vardığım kanı şu. Güneydoğu Asya'da gördüğüm Müslüman toplumların çözmesi gereken çetin sorunlar var hala. Bölgedeki demokrasiler her an yıkılabilir, kırılgan bir görünümde. Yolsuzluk yaygın. Güney Filipinler'de ve şimdilerde Güney Tayland'da Müslüman azınlığı içeren çatışmalarda bölgenin geleceğini karartıyor. Aşırı görüşlü İslamcıların gücü de bence pek kolay kolay kabullenilmiyor. Ama böylesine büyük sorunlara sahip bölgenin yaratabilecekleri de öylesine büyük. Gelişme, ilerleme ve demokrasiye susamış bir bölge burası. Ekonomik kalkınmanın çok etkileyici boyutlara ulaştığı bir bölge aynı zamanda. Hem de dini ve kültürel hoşgörünün hala birçok yerde görüldüğü bir bölge. Diğer Müslümanlar için bir model olabilir mi? Ben bunu başka bir şekilde ifade etmek istiyorum. İslam dünyasındaki Müslümanların doğudaki biraderleri ve hemşirelerinden öğrenecekleri şeyler olduğuna kuşku yok.